okuyor. Altı sene, 5 sene okudu. Bir sene için mi okulu bıraksın? Kaybetsin yani. <gülüyor> İşi olsun bilmem ne olsun. Şunu bunu düşünür. Bu çocuk babasına düşmandır. Çünkü babası cehenneme götürüyor. İnsan burada frenleyecek. Olmaz. Harama girmeyeceğim diyecek. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor çoğaltmak sizi kandırdı. Neyin çovaltması? Para çovaltması, mal çovaltması. İnsan beş evi varsa düşünüyor nasıl altıncı evi alacak, nerede olacak, elhamdülillah işim güzel, ticaretim güzel, şimdi benim fırsatım. Ya o kadar evlerin oldu, o kadar malın oldu, o kadar bilmem ne. Ya da çocuklar çovaltmayı sizi kandırıyor. Hatta حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ Kabirlere varınca kadar. Sen çoğaltıyor, çoğaltıyor, çoğaltıyor. Bir evim vardı, iki oldu, üç, dört, beş, altı, sekiz kabire gitti. Sekiz ev gitti. Ne yaptım bunlara? أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرِ <gülüyor> Çoğaltmak sizi kandırdı Allah diyor. Hatta زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ Kabirlere varınca kadar. Sonra Allah diyor. كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ Daha bileceksiniz. Şimdi ne konuşursak hakiki bilgi yok. Düşünüyoruz. İnsan kabire gelince o hayatı gerçekten görüyor. O zaman da her şeyi gerçekten biliyor. Allah diyor bileceksiniz. Kalla سوف Sonra yine Allah azze ve celle tekrarlıyor. ondan sonra سوف تعلمون. Ondan sonra yine gerçeği göreceksiniz, bileceksiniz onu. Kalla لو تعلمون gerçekten o durumu Düşüyorsanız görüyorsanız Şimdi Ateşi gördüğünüz gibi oluyor Cehennemi gördüğünüz gibi oluyor Birimiz şimdi cehennemi görüyorsa Hiçbir günah bu kadar yapabilir mi? Yapamaz Yapamaz hiç kimse Cehennemin azabı insan gözünde görürse yapamaz Allah diyor Hakiki görmek o zaman da kabirde O görmeyi gibi şimdi bu dünyada görürseniz Her şey değişirdi Son ondan sonra gerçekten onu göreceksiniz ondan sonra Allah diyor ondan sonra Allah verdi nimetlere size soracak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bil kerabir sahabinin eminde yedi doyuldu Neymiş? doydu. Bu ayeti okudu. dedi "Fümme Bir gün gelecek bu nimetlere Allah azze ve celle bize soracak. Ne yaptınız? O kadar size nimet verdim. Şükrettiniz mi onu? Şükretmediniz. Bakalım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doyduğu zaman böyle söyledi. Bizim hayatımızı devamlı ölçmemiz lazım, düşünmemiz lazım. Kendimize hesap vermemiz lazım şükura düşmeden önce. Düştükten sonra çıkış yok. Sonra Resulullah sellem bu ayeti okuduktan sonra diyor, Adem'in oğlu diyor, Mali, mali, param, malın. Ve helleke ibne min malike illa me'ekel tefe'fneyt. Ey Adem'in oğlu, senin malından, paradan sen ne alıyorsun? Yediklerini. Ne kadar paran varsa, ondan bir şey aldın mı? Hepsi ya bankada ya da e, eski zamanda ne diyorlar? Toprağın altında define ya da ya da. Senin yediklerini bir tek bunları aldın. Belki fakir gibi alıyorsun. O iyi doyuyor sen de yedim doydun. Ve le biste fe ebleyt. Bir de üstüne giydin şey. Onu da malından aldın. Ama bir tane çok önemli. Çok önemli. saddaq tefe an bayyt. Parandan aldın. Cennete gönderdin. Sadaka verdin. O gitti senden önce cennete. Bu sana kaldı. Bir sadaka verirsen sevabı sana yazıldı. Bu senin. Ama sakladığın para senin değil. Bu çocukların parası. Vefat ettikten sonra çocukların, eşin, baban, annen kim alabilirse alır. Kim kimi kandırabilirse, kim kanında oynayabilirse, iki şahit yalancı getirirse gidiyor. Senden sonra hepsi gidiyor. Sana bir şey gitmeyecek. En güzel latifayı duydun. Bir adamı defnettikten sonra gecede şey mezardaki bekçi bakıyor ya bu adamı bugün defnettik kabrdan ışık çıkıyor ya ne bu nur? Valla sanki çok salih bir adam orada defnedildi nur çıkıyor. Gitti kabra bakmaya baktı başka bir adam kabrı kazdı oraya indi bu adam yazmayı bilmiyordu hep şey yapıyordu ismi neydi? Parmak basıyor, Parmak basıyor. o da geldi bir sürü borçlar bir sürü şeyler yazdı Parmal bastırıyor. Ölüyü. Çıkacak mahkemeye diyecek. Bu kadar paralarım var. Onun parasından alacağım. Böyle alacağım. Böyle alacağım. Aramızda böyle söz sözleşmeler var. Bu onu görünce o da aşağıda oturuyor. Böyle meşguldür. Hemen polisi aradı getirdi. Tuttular. Kabirde. Ya adam kabire indi kurtulmadı insanlardan. Geliyorlar yine parasını almak için, çalmak için. Kabirdeyken onu çalıştırıyorlar. Kurtulmadı onlardan. İnsan parasından sadece giydiklerini, giydiklerini ve sadakasını alıyor. Öbürleri alınıyor, ona kalmayacak. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ey sizden Kim sizden varıfehu yani o vefat ettikten sonra parasını alan kişi. Ersini alan kişi. Kim o kişinin parası onun parasından daha fazla seviyor? Benim evim var, oğlumun evi var. Kim onun oğlunun evini evinden fazla seviyor? Herkes dedi, herkes ya, ya Resulullah onun malı en çok seviyor. Benim evimi oğlumun evinden fazla severim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor senin malın senden önceki gönderilen mal aldın mı cennete gönderdin mal? O senin malın. Çünkü sana yazıldı. Senden sonraki kalan mal o senin değil. Ne kadar biriktirdiysen bunlar sana değil. Vefat ettin bıraktın. Ama onlardan bir şey aldın vefat etmeden önce sadaka verdin. Allah için bir cami binasına verdin. Şunu bunu. Bunlar sana yazıldı. Bunlar senin. Yazıldı sana. Tamam. Nasıl bankada şimdi hayattayken insan bu para benim param yazıldı bana. Şu ahiretin bankasında ne sadaka verdiysem ne yatırırsam Orada yatırım yaparsam o bana yazılıyor O benim param kaldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize Söylüyor bizi uyarıyor Allah azze ve cel Kur'an kerimde diyor Lentenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun İnsan bir derecesine Varmak istiyorsa Çok iyi bir mertebe çok iyi Bir derece Ona varmak isterse sadakasından Sadakası ne olacak Sevdiği maldan olacak. Şimdi bazı insanlar maşallah devamlı sadaka verirler. Zenginler ne zaman koltuk takımı değiştirecekse bunu fakirlere veriyor, yenisini koyuyor. Ne zaman buzdolabı değiştirecekse eskisi veriyor, yenisi. Allah Azze ve Celle diyor sevdiğiniz maldan vereceksiniz. İnsan hiçbir kere aklına geldi mi, şimdi yeni buzdolabı alacağım. Sadece bir kere şu yeni dolabı fakire vereyim, eskisi bende kalsın. Hayat bizi çok kandırdı. İnanın annemin dayısı çok acayip bir insandı. Ama nasıl vefat etti? Bu bizim dersimizdi. Sabah namazında secde etti kalkmadı. Böyle vefat etti. O adam bir apartmanı vardı Suriye'de. Bir bakıyorsun pijaması. Buradan deliniyor. Yama koyuyor. Tekrar deliniyor. Tekrar karısına yama koy diyor. Karısı sinirlendi bir kere ondan ya bütün pijamanın fiyatı 25 lira bir tane al dedi sadece 25 lira sanki bilmiyor yani sadece 25 dedi hemen 25 lira çıkarttı cebinden dedi bu caddenin sonunda orada yetimler var annesiyle oturuyorlar tul kadın ona götür ver kadın diyor ne zaman ona dersem ver hemen parasından eksiliyor fakirlere ne, ne, ne dersem ona ver demek ki paramız eksilecek fakirlere gidecek. Susarsam daha iyi. Adam kendine harcamıyor. Ne zaman karısı diyor ver çıkartıyor fakirlere. Ha. Ama nasıl vefat etti? Şimdi gitti kardeşler. Gitti gitti aramızda değil bu. Çok harcarsa keyfini görürse gitti. Böyle yaşarsa gitti. Bu lezzetler bitti. Şimdi toprağın altında. Ama nasıl çıktı bu dünyadan secde ederken? Biz de böyle düşünmemiz lazım. Hep bana, bana, bana, bana en güzel hayat yaşayacağım ama fakirin hesabı yok, caminin hesabı yok, bir e, Müslüman e, hasta, hiç, hiç hayatımızda yoktur. En güzel şeyi duydum, en komik şeyi duydum. Bir bakıyorsun, bir zengin borç istiyorsa veriyorlar ona daha zengin olsun. Bir fakir borç istiyor vermiyorlar. Yani neden vermiyorsun? Bu daha muhtaç. E bu geri veremeyecek. Allah Allah. E buna vermen lazım. Bu fakir üç bin senden istedi vermedin. Şu zengin 250 bin istedi verdin. E o geri verebilir. Yani hayat tamamen değişti. Tamamen bozuldu. Şu fakire verirsen zamanında veremezsen. Rasulullah ve diyor her gün gecikiyor. Aynı sevap kazanırsın. Sen onunla anlaştın. Bir sene sonra verecek. Her gün ge gecikiyor. Aynı sevap Allah sana verir. Bundan daha büyük sevap var. Allah diyor ente saddaku khayrun lekum. Bildin bunun durumu çok zor. Yine verdin borcu sadaka olsun. Bu hesaplar hepsi değişti. Bu annemin dayısı, Allah rahmet etsin. Ben küçükken gördüm onu. Adam başı böyle. Düzgün böyle yürüyemiyor. Neden? Neden biliyor musunuz? Bana dediler, gençliğinden beri başını kaldırmadı haramı görmemek için, kızları, sokaktaki kızları görmemek için. O zamandaki kızlar nasıldı? Bütün mahallesinde sadece bir kız vardı başını açıyor. Başı açıyor ha. Şimdiki gibi değil. Bir tek başı açıyor diye. Başı böyle. Böyle gidiyor. Sonra büyüdü yaşlandı artık başını kaldırmıyor. Böyle kaldı. Bir kere evine geldi. Amcasının kızları mı? teyzesinin kızları bilmem oturuyorlar. Bazı insanlar akraba olursa helal. Dışarıda örtünürüz. Bunlar da gir gir diyorlar girmiyor. Annesi diyor gir artık bakma. Başını yere, yere koy böyle yürü. Olmaz çıksınlar. Antre'den. En son baktı çıkmayacaklar. Şimdi onu aptal görüyoruz ama bakın aptal nasıl vefat etti. Annesinden şarşaf istedi koydu başına böyle. Böyle önüne yaptı önünü görsün diye. Böyle gözü artık ne sağ ne sol görür. Böyle girdi odasına. Allah Azze ve Celle diyor. Sevdiğiniz maldan vermeden önce şu bir derecesine varmazsınız. Ne verirseniz Allah onu biliyor. Güzelse, kötüyse, ne olursa Allah onu biliyor. Abdullah bin i malından bir şey beğenirse hemen sadakaya verirdi. Hatta bir kere devesinin üstündeyken maşallah devesi rahat yürüdü bilmem ne. Güzel yürüdü, hoşuna gitti. Oh maşallah deve güzel. Hemen indi sadakaya verdi. Neden? Sevdi malı. Sadakaya vermek istiyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor son zamanda bir Müslüman hadiste diyor ve dittu leu enni ra'ytu kardeşlerimi görseydim onu temenni ederim. Sahabe-i kiram dediler ya Resulullah biz senin, siz, senin kardeşleriniz değil miyiz? Dedi bel entüm ashabi siz benim arkadaşlarımsınız. Ashabi kardeşlerim son zamanda gelecekler beni görmeden bana iman edecekler. Sonra başka hadis de dedi onların birinin sevabı 50 kişi sahabilerdem ama biz değiliz. Biz böyle yaşıyoruz, biz 50 sahabi gibi değiliz. Biz sahabe kiran gibi yaşadıktan sonra birimiz 50 sahabi gibi olur. Abdullah bin Umar gibi bir şey malından severse Allah için verirse biz de böyle yaşarsak o zaman o sevabı kazanırız. Üçüncüsü, insanın amelidir. Bir tek bu insanla beraber kabrine giriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, El-kabru revdatun min riadil cennet, ev hufretun min huferin nar. Kabir, cennetten bir bahçedir ya da cehennemden bir çukurdur. Onun için insan oraya gidince, ya sevabı alacak salih amel yaptığı için, ya da cehennemden bir çukur da bulunacak kötü amel yaptığı için. Allah Azze ve Celle diyor, Kimse salih bir amel yaparsa kendine yapıyor. Vallahi başka birisine yapmıyor. Vallahi bu yeni pijamanın fiyatı parasını fakire verince kendine insan yapıyor. Ya da buzdolabı yenisi fakirlere verirse eskisi bırakırsa evinde kendine yapıyor fakirlere yapmıyor. Bu fakir bunu aldı kullandı dünyada gitti. Bu bir şey değildir. Ama Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Resulullah Aleyhisselam'a diyor خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِّرْهُمْ ve وَتُزَكِّهِمْ Zenginlerin parasından bir sadaka al. Neden? Fakirler yesin diye. Hayır Allah diyor bu zenginler kalpleri temizlensin diye. وَتُزَكِّهِمْ <gülüyor> O da temizleme manasıyla geliyor. Allah Azze ve Celle bize diyor bu sadaka zengin ona fakirden daha fazla muhtaç ona. Zengin imanı yükseliyor bunu verince. Ama fakir yedi, bitirdi. Gitti. Aişe radıyallahu anh'a bir gün Resulullah Aleyhisselam'a bir kuzu geldi, sadaka. Resulullah Aleyhisselam gitti, Ayşe geldi, onu parçaladı, dağıttı yine sadaka. Sadece bir kolu bıraktı. Resulullah Aleyhisselam geldi soruyor, diyor ma faaleti şad? Kuzu'ya ne oldu? Dedi gitti. Bir tek kolu kaldı. Resulullah bu manayı düzeltti onun aklında. Yanlış anlamayalım dedi kolu gitti kuzu kaldı Tabi sadakaya gidince bu yazıldı kaldı Burada kaldı cennette kaldı ama kolu kaldı diyor ayşe radıyallahu onu yiyecekler bu gitti yedikten sonra gitti kalmadı bu ne sevabı kaldı ne kendisi kaldı bu gitti ayşe diyor kolu kaldı Resulullah diyor kolu gitti ayşe diyor kuzu gitti sadakaya Resulullah diyor hayır bu bize kaldı bunu bilmemiz lazım. Onun için Allah Azze ve Celle diyor. Kimse salih bir amel yaparsa kendine yapıyor. Başkasına yapmıyor. Kimse kötü yaparsa yine aleyhine yapıyor. Allah kullarına hiç zulmetmez. Allah bu cehennemi yarattı. O kadar şiddetli azabı var. O kadar uzun bir azabı var. Ebedi bir hayatı var. İnsan diyor. Yani insanların yaptıklarına o kadar ebedi bir hayat mı olacak? Allah diyor evet ama Allah zulmetmiyor. Bu insanlar Allah kim olduğunu bilemediler. Makamını bilemediler. Ona isyan edince çok kendilerine israf ettiler. Allah diyor ve men kefere aleyhi kufru. Kimse kufrederse küfru ona gelecek. Zararı gelecek, cezası ona gelecek. Ve men amila salihem fe li Kimse salih bir amel yaparsa, bu salih amel onun kabrinde bir yatak gibi olacak ona. Allah diyor, فَلِئَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ Elmihad, yatak, çocuğun yatağı. Salih amel insana, kabrinde bir yatak gibi olacak. Onu rahatlatacak kabrinde. Yine insan bu dünyaya oturacak kadar içinde amel etmesi lazım. Ahirette oturacak kadar amel etmesi lazım. Ben burada bir saat oturacaksam, ne kadar burayı güzeltirim, ne kadar süslerim. Evime gidince 20 sene kalacağım. Ne kadar evimi süslerim, ne kadar dikkat ederim. Güzel bir resim varsa ben de burada asmam. Çünkü bir saat oturacağım. Sonra çıkartıyor ev sahibi beni buradan. Neden buraya asayım? Evime giderim asarım. Bir de aynı bu dünyada kalacağım kadar süslerim bu dünyamı. Ahirette ne kadar kalacaksam onu da süslerim. Bu dünyada 50 yıl sana kalacaksam ahirette kaç 50 sene kalacağım? Onu hesaplayın. O kadar katlar oraya amel edeyim. Tabi böyle yaparsam bakarım bu dünya sıfır olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi, "Karakiben istadalla tahtı şecere." Bir yolcu ağzın altında oturduğu gibi. Ne süsleyecek bu ağaçta? Ne yapacak insan? Bir tek ihtiyacını alacak ondan. Gölgesinde oturdu. Biz de bu dünyadan ihtiyacımızı alacağız. Kalanları hepsi cennete göndermeli, göndermeliyiz. Böyle hareket edersek belki Allah bizi kurtarır. Bu dünyadan salih bir amel çıkarız. Allah Azze ve Celle bizi kabrinin azabından korur inşallah ve cennetin ehlinden bizi yazar. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.